Namaz çok mühim ibadet İslam'da. Öyle bazı sapıkların, mülhitlerin sen namaza bakma, kalbe bak filan diyenler hepsi aldanmışlardır. Ve yarın yavrum kıyamette yüzleri kara olur. Namaz dinin direğidir. Namaz peygamberin gözünün nurudur. Namaz alameti imandır. İman çadırının direğidir. Kim namazı terk eder? Çadırın direğini yıkar. Çadırını devirir yani, binasını devirir. Onun için genç, ihtiyar, yaşlı, hastalıklı kim olursa olsun namaza bir hiçbir özür yoktur. Kılmak farzdır. Terk edeni fasık, münkiri dinden dışarı çıkar. Namaz mutlaka kılınacak. O Allah'a şükürdür. Şükün azimidir. Ve Allah'la buluşmak isteyen namaza dursun. Kıyamda hakla konuşur. Rükuda hakla sevişir. Secdede hakla buluşur.